Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki benim midemde bir rahatsızlık var. devamlı ekşiltme var. Boğazıma sanki yemek geliyor. Böyle ta geliyor kıtlağıma kadar. Bazen de ağzımda hissediyorum onu. Acaba bu orucumu bozar mı? Evet. Şimdi bu e, mideden çıkan bazı sıvı maddeler e, mide rahatsızlığından olur. Ekşiltmeden olur. Mide e, e, e, hastalanır, e, iltihap eder, yani mide üşütür. Oradan dolayı mide ne yapar? Sıkışır, mi, e, biraz yemek gelir ağza. E, yani sıvı bir madde gelir. Buna aslında kusmak gibidir. Ama bunun e, daha hafifi söylenir. Buna kales diyenler Arapça'da, fıkıh kitaplarımızda. Bu nedir? Bu eğer ağzına geldi... Ağzında tadını bile hissettin. Bir mahsuru yoktur. Orucu bozmaz inşallah. Ama ağzına fazla yemek geldi. Yemek fazla geldi ağzına. Mesela bayağı insanların kusmadı ama ağzına bir parça yemek gibi geldi. Bazen oluyor öyle hasta insanlar var. Birçok insanlar da bunu anlayamaz çünkü yaşamamış. Ama var böyle. Ağzına yemek gibi geliyor. Bunu mecbur acer ağzına geldi bunu tüküreceksin. Ağzını çalkalayacaksın, orucun sahihtir. Utmayacaksın. Ama bunu istedin tükürme ama bir de kaçtı içeriye, yine bir mahsuru yoktur elhamdülillah. Bu orucu bozmaz. Çünkü alimler bu koruda fikirdiler Neden? Çünkü insanın elinde olmayan bir şeydir. Ve insanın elinde olmayan bir şeydir. Hükmü de bunun apaçık, açıktır. Hiçbir mahsuru yoktur. Orucu da sahihtir inşallah. Fırık kitaplarımızda 4 mezhepte de bunu aynen böyle yazıyor. Hiçbir mahsuru yoktur. Vallahu ee, alem.